Notalarla Sohbet Açıklamalı ve Karşılaştırmalı Bir Klasik Müzik Programı Hazırlayan ve sunan Zerhan Gökpınar Günler sevgili Mert bir programda daha kulaklarınızdayız. E-posta adresimiz notalarla sohbet et@gmail.com. Bugün ses sesi, sesi oldukça güzel, insanı heyecanlandıran bir konumuz var. Devamlı konuşsun, susmasın, şarkı söylesin denecek cinsten. Dolu dolu yansıyan, güzel tınlayan bir ses. Sahibinin adı Mert Er yüksel. Mert'cim hoş geldin. Hoş bulduk. Ya, haksız mıyım bakın hoş bulduk bile farklı. Hoş bulduk. <gülüyor> <gülüyor> Sadece hoş bulduğu farklıymış. Şimdi e, Merçim e, bize birazcık kendini anlat. Şöyle ki e, müzikle ne zaman tanıştın? Ona sonra müziğin e, senin vazgeçilmezin olduğunu ne zaman fark ettin? Senin yaşamın içinde belirli devreler içinde bunlar. Kızaca hmm. bize bir kendini anlatırsan çok makbule geçecek. Evet sağ olun teşekkür ederim. E, müzikle ne zaman tanıştım? E, daha ilkokul zamanıydı yani ilkokulun Hı -hı. ilk e, dönemleri diyelim. Babam e, eve bir e, org almıştı o zamanlar Hı -hı. çok moda. E, onunla e, televizyonda duyduğum şeyleri e, çalmaya başladım. E, akşam geldikleri zaman annemlere gösteriyordum bakın ben bugün bugün bunu öğrendim diye. Hı -hı. Ama nota bilmiyorsun. E, e, tabii nota bilmiyorum. Daha sonra işte bir dönem e, piyano dersi aldırmaya başladılar bana. O şekilde e, devam etti. İlkokul bitti. Ortaokulda e, Özel Kalamış başladım. Hı -hı. E, oradayken işte e, Özen Kuşçu Hı -hı. E, müzik öğretmenimiz. E, o çok yardımcı oldu bana sağ olsun. E, doğru, orada bir hikayem var. Evet orada kısaca anlatayım. <gülüyor> evet. Operacı taklidi yapardım ben daha 6 sınıftayken. O zaman tabii 6 sınıf yok orta bir. Tabi. Orta bir de daha doğrusu hazırlık sınıfı da orta bir hazırlanıyoruz. İngilizce öğreniyoruz o sene. Sürekli işte operacı taklidi, öğretmen taklidi oğlum oğlum gel buraya. Falan. O öyle şekilde mi? böyle koyu, ama o zaman koyu bu kadar, bir sesle, o kadar dolu değil daha. Tabi o zaman daha hmm. E, hmm. çok dolu ha. değil. E, bunlar benim müzik öğretmenimin kulağına gitmiş, hmm. e, demişler öğretmenim Mert taklit yapıyor dinleyin. E, öyle olunca ben bir gün utana sıkıla sınıfta herkesin karşısında bir e, opera taklidi yapmak zorunda kaldım zorunda, tabii. öyle olunca e, dedi ki biz bunu sene sonunda müsamerede yapacağız Mert bakalım hocam duruş. yapmayın etmeyin ne olur rezil olacağım köfteler patatesler evet köfteler patatesler <gülüyor> e, mecburen sene sonunda e, yapmak Hı. durumunda kaldık e, Powerotti cd'si kaseti o zamanlar <gülüyor> kaseti alındı Powerotti dinlendi ee, ...videolardan... E, ...nasıl hareket eder onlar öğrenildi. Ee, ve sene sonunda çok başarılı bir şekilde... Hmm. E, ...bunun e, şeyi sahnede Ama yapıldı. Şu, şu köfte hikayesini bir anlatır <gülüyor> Kö <gülüyor> Köfte hikayesi biz şancıların yani operacıların hmm. arasında bir e, tabir vardır. Köfte hmm. yapıyor sesini hmm. diye. O o zamanlarda işte aynı o şekilde söylüyormuşum ben köfte <gülüyor> şeklinde söylüyormuşum. O bir söylüyormuşum. Gıt, evet, Yani dil kökünden yapılan bir e, hata diyelim. Tamam. Çok detaya girmeyeyim aslında çok da açıklaması var ama. Uzun vadede sesi bozan bir şey tabii. E, aslında bozmaz yani e, bozmaz sesi ama... ...kötü duyulur yani. Ama, Bu şekilde ama, duyulan ama bir ses. Gırt, ama gırtlağını da yoruyor. Yani, yani. Evet. Yeah. evet hmm. Hmm. E sonra? Yani. Sonra orası işte ortaokul bir şekilde bitti. Orada biz müzik grubu kurduk vesaire. Ben müziksiz yapamam dediğim zaman... ...onu hmm. anlamam benim... ...üniversiteye başladığımda oldu. Çünkü üniversite için ilk önce... ...Kıbrıs'a gittim, Kuzey Kıbrıs'a. Orada bilgisayar mühendisi okumaya başladım... ...Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde... E, i̇kinci yılıydı Hı -hı. bilgisayar mühendisliğinin e, yok ben artık yapamıyorum müzik olacak benim hayatımda dedim Hı -hı. E, işte ailemle konuştum advisorlarımız vardı Hı -hı. onlarla e, konuştuk tartıştık o zaman e, müziğin Hı -hı. çeşidi belli miydi yani o zaman e, şan yapmak istediğim belli evet, miydi şarkı, yoksa e, müziğin başka bir branşı da olabilir miydi? Yani ben iki şeyin arasında kaldım bir tanesi piyanoydu hı. benim için diğeri de e, operaydı hı hı. ikisinin arasında kaldım piyano için çok geçti benim için 20'li yaşların tabii. başı. Ee, çok küçükken başlamış olman gerekiyordu. İşte ortaokulda da hala hazırda olman gerekiyordu. Ee, o zordu. O yüzden opera dedik. Zaten e, bütün müzik gruplarında daha önce konservatöre girmeden önceki Hı -hı. müzik gruplarımda Hı -hı. hep solistlik yapıyordum. Hı -hı. Ama bir yerde ee, iyi olmuş Mert. Yani çok güzel oldu, sesin evet. güzel. Sağ olun, sağ olun. Gerçekten. Şimdi onu sağ dinleyicilere olun. de dinleteceğiz bir iki küçük parçalarından. Ama çok e, ...bence doğru karar vermişsin. Sesin güzel. Sağ olun. Teşekkür ederim. Zor, nadir nadir bulunan seslerden aslında. Dolu dolu bir e, sesim var. E, şarkı söylemek senin yaşam görüşüne neler kazandırdı? Yani Neler değiştirdi örneğin? Ee, şöyle, şarkı söylemek benim e, çok küçüklüğümden beri olan bir şeydi. Hmm. Ama e, yani klasik müzik tabi ki ortaokuldan beri e, hmm. sürekli hayatımda olan bir şeydi ama bunu e, bir yaşam tarzı haline getirmek tabi üniversitede oldu. Hmm. Yani konservatuvara girdikten sonra bir e, yaşam tarzı haline geldi. Hmm. Klasik müzik. E, dolayısıyla oradan sonra bayağı şeyler değişmeye başladı. Yani klasim, klasik müziğin e, hayata girmesiyle tamamen o e, hayata olan bakış açınız hmm. e, başı başına değişmeye başlıyor. Yani Olaylara farklı bir pencereden bakmaya daha, daha doğrusu e, çok daha açık bir şekilde söyleyeyim huyunuz değişiyor. Hmm. Yani klasik müzik dinlemeye başladıktan sonra e, artık e, eğer ki onu hayat felsefesi haline getirdiyseniz çok güzel, çok güzel. E, ona hmm. ona göre yaşamaya başlıyorsunuz yani e, klasik müziği dinleyen. İnsanın yaşam tarzını kendinize yaşam tarzı benimsiyorsunuz. Öğreniyorsun aslında. Onu. Kesinlikle. Farklı bir yaşam Kesinlikle. tarzını öğreniyorsun. Kesinlikle. Şimdi şey e, tabii opera e, renkliliği ve e, çeşitliliği ile yani insana hayal edilmesi güç e, olanaklar sunar. Sahne Hı. üstünde e, dinleyici olarak e, izleyici olarak da oturduğun zaman e, Sahnede sahneden indikten sonra ne düşünürsün? O çeşitliliği, renkliliği içeride yaşayabiliyor musun? Ya da e, bizim gördüğümüzden çok farklı görüyorsun sahnede sen olayı. Onu bize nasıl anlatırsın? Şimdi sahnedeyken e, tabii ki e, birincisi yaptığınız işe odaklanıyorsunuz. Yani e, söylediğiniz e, operadaki karaktere odaklanıyorsunuz. Yani e, bazı... İnsanlar vardır, e, şanlarına odaklanırlar. E, şimdi ben pozisyonu şöyle yapayım. E, ya Fadiyez geliyor, dur hmm. bir şurada güzel nefes alayım vesaire hmm. şeklinde. Hmm. Bazı insanlar da vardır, oynadıkları karaktere odaklanırlar. Hmm. E, o karakteri yaşatmaya çalışırlar. Ve ben... o arada da... Onu evet. doğru ifade ederler seslerinden. Evet yani gibi. doğru olabilir, yanlış Hı. olabilir Hı. vesairedir Hı. ama ben ikinci e, insan kısmındayım. Yani ben e, büründüğüm karakteri yaşatmayı seven ve e, tamam tabii ki şu an çok önemli Hı. şarkı söylemek çok önemli ama Hı. oyunculuk yanımı e, çok öne çıkarmayı seven e, daha doğrusu onu yaşayan diyeyim yani evet. oynadığım karakteri yaşamayı seven bir. Ama e, zaten şarkı şimdi diyeyim. siz e, şan içinde yani şan eğitimi içinde zaten bir de teatral e, eğitim alıyorsunuz Makak, tabii, büyük ihtimalle. Tabii altı sene boyunca. Almak lazım. Evet. Tabii yani sahnede Hı. iyi bir. E, yorumcu olabilmek için. Çünkü muhakkak, çok muhakkak. güzel bir sesi insan sırasında seyretmeden de dinleyebilir. Ee, ona çok güzel de bir şey yapabilir, muhakkak. tesir edebilir. Hı -hı. Ama sahnede ikisinin bütünleşmesi, oyunculuk, oyunculuk önemli. Hı -hı. Artık e, şimdi 21. yüzyılda artık çoğu şey e, çok görsel olmaya başladı. Hı -hı. Yani insanlar CD almak yerine DVD almayı tercih eder hale geldiler. Hı -hı. Şimdi bir müzik reyonuna gittiğiniz zaman eğer e, DVD ile CD'nin ücreti aynıysa eğer DVD tercih eder hale geldi hmm. insanlar. Hmm. O yüzden e, görsellik çok önemli. Yani bizim işimiz aslında görsel bir iş. E, bundan Aynen. önce e, 1900'lerden önce kayıt imkanı yoktu. Yani bu iş tamamen e, görsel bir şekilde yapılıyordu ve insanlar onu izliyorlardı. E, şimdi de tekrar... O şekle gelmeye başladı. E, ve dolayısıyla insanlar izledikleri şeyin de kendilerine bir şey vermesini istiyorlar. Kimi Hı -hı. zaman sese çok dikkat etmiyorlar oyunculuğu izlemekten. Tabii. E, o yüzden e, oyunculuk, Hı -hı. reji, e, çok dekor, değişti, sahne gerçekten. Hı -hı. çok büyük değişiklikler Hı -hı. var ve çok Hı -hı. da e, iyi oluyor gibime geliyor. Çok ...iyi oyuncular... Evet, ...yetişmeye evet, başlıyor. Bir de şey değişti... ...sanatçının illa etine butuna... ...dolgun olması gerçeği... ...diye bir şey tabii kalmadı. Ki, tabii ki, tabii ki, Şimdi tamamen. bakıyorum hepsinin... ...fizyonomisi gerçekten Hı -hı. güzel. Bunun... ...çok fazla yemek yemenin... ...ciğer kapasitesini genişletmediği... <gülüyor> ...gerçeği çıktı büyük bir tabii, ihtimalle... ortaya. Evet. Hmm, bir de daha farklı beslenilerek... ...daha... Değişik hı hı. eğitilerek böyle oluyor zannediyorum ama sahnedeki görüntüsü gayet evet. tabii. Güzel bir sesin, görüntüsünün de güzel olması artınız sizin. Kesinlikle. Yani güzel bir artı. Kesinlikle. Şöyle söylesek, sen bir konsere nasıl hazırlanıyorsun? Diyelim ki işte bir repertuarım var elinde... Hı hı. ...bilmiyorsan eğer hangi evet. eserden başlarsın? Diyelim ki bütün parçaları bilmiyorsun sunmak istediğin. Hangisinden başlar? Bilmiyorsun derken... Ee, ezbere bilmediğini, tanımadığını, yeni söyleyeceğim. Ee, yeni söyleyeceksem eğer zaten o konsere onu hazırlamam Çıkmıyorum yani. Çıkmıyorum diyorsun. O konsere çıkmam, iptal ederim. <gülüyor> <gülüyor> yani e, şöyle... <gülüyor> Çok şekersin ya. Bilmiyor muyum? <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Ee, Değil mi? Yani bir parçayı en az 50 sefer ben daha önceden söylemediysem onu konserde söylemem. Tamam. Yani öyle diyeyim yani hazırlık bunu bir hazırlık olarak da görebiliriz. Yani Hı -hı. bir parça e, daha önceden defalarca kere Hı -hı. E, hem kendi başınıza hem piyanistle ya da eşlikçiyle ya da orkestrayla vesaireyle Hı -hı. daha önceden prova edilmiş, söylenmiş, Hı -hı. üzerinden geçilmiş ve e, artık problemler e, aşılabildiği kadar, elinden geldiği kadar Hı -hı. şarkıcının başlıyor aşılmış olması lazım bir konsere çıkarabilmek için o parçayı. Şimdi Mertçim kusura bakma bazen böyle sana zor gelen sorular olabilir yok, ama yok, çok... şöyle şunu şöyle hı. açıklayayım sana. Ben bunu basit dışarıdan bakan bir insanın sorabileceği şekilde soruyorum ki, ki konuyu bilsinler diye. Hı hı. Çünkü hiçbir şey dışarıdan görüldüğü kadar basit değil. Evet. Ee, yani e, artık dinleyici bilsin ki e, bir konsere gittiği zaman e, oraya evet. çıkıp söyleyen insanın önüne e, işte bu partisyon konuyor. Bu insan Hı -hı. bunları öz, öğreniyor, ezberliyor. Ondan sonra çıkıyor, söylüyor. Değil evet, olay. Tabii ki. Tabii ki. Yani e, sen kendini hazır hissettiğin parçalarda söylüyorsun. Hı -hı. E, bu da e, tabii sahne başarısını getirir. Evet. Evet. Yani Hı? sonucu o. <gülüyor> Sonuç olarak. Yani beklenen zor, o en azından. Zorlanır zor mısın? Yani şu, şöyle söyleyeyim. O zaman bir absur soru daha sorayım sana. Ee, şimdi hiç bilmediğin bir parça çalışacaksın. Konser evet. koyduk bir tarafa. Hı -hı. Hiç bilmediğin bir iki parça var önünde. Hı -hı. Ee, uzun vadede bunları kullanabileceksin ve bunların çalışman lazım. Evet hangisinden başlarsın en zorundan mı başlarsın teknik olarak en zorundan mı başlarsın hmm. yoksa anlam olarak sana zor gelenden mi başlarsın hmm. onu anlamaya çalışarak hmm. ya da ses kapasitesi olarak mı bakarsın nasıl başlarsın ee, <gülüyor> ilk önce kendime yakın bulduğumla başlarım diyeyim hmm. yani hmm. kendine yakın bulmak ne olabilir ha. bu ses kapasitesi olur e, parçada anlatılan olur, Hı -hı. rolün kendisi olur. Hı -hı. E, yani bir birinde bir komutandır, diğerinde bir e, atıyorum e, riyakar, hilekar, Hı -hı. E, hilebaz Hı -hı. bir adamdır. İki uç. Evet yani Hı -hı. hangisi kimin de şeytandır mesela. Hı -hı. E, yani hangisi o an için bana yakın geliyorsa onu... ...tabii ki tercih Şimdi ederim. birdenbire bu, bu ışığın altında... ...senden nasıl şeyden olurum... ...düşünmeye çalışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tepeden Evet evet. Yani ona göre değişiyor tabii... ...neyi şey yaptım. Ama tabii ki... ...şöyle bir şey var. Ee, belirli parçalar vardır bizim... ...literatürümüzde. Yani Hı. her ses grubunun... ...belirli parçaları vardır. Bunu... E, ...şan çalışmanızın... ...ilk senesinde söylemeniz gerekir. Bunu ikinci senede 3, 5, 7, 10... Ee, ...bunu 15 sene sonra söylemeniz gerekir... ...denen... E, ...roller... ...roller vardır. Şimdi siz ilk ikinci senenizde... ...başladığınız ikinci senede, üçüncü senede... ...15 yıl sonra söylemeniz gereken... ...partiyi çalışırsanız... ...o zaman sesinize zarar verirsiniz. Yani sesinizi yok edebilirsiniz hatta. Ee, o yüzden onun sırasını da iyi belirlemek lazım. Hala sizin amiyane tabirle sizin harcınız olmayan <gülüyor> e, e, eserleri söylemeye çalışmamanız lazım. Boyundan büyük işe kalkışmamış. Evet. Şimdi sen e, pazar günü büyük bir ihtimalle bir İtalya'ya gidiyorsun. Orada evet. bir e, sihirli flüt projesi var. Evet. Onu, bunu bana bir anlatır mısın? Tabii şimdi e, geçen sene de e, aynı şekilde aynı e, opera... E, topluluğunun e, Nabucco projesi hı hı. vardı. E, onu da Zakaria söyledim. Hı hı. E, i̇şte toplamda beş buçuk ay falan sürdü. Hı hı. Çok yüksek sayıda temsil yapıldı. E, Zakaria'dan sonra işte bu senede yani yine aynı opera evi. Ee, geçen sene memnun kaldılar. Tekrar bu sene biz Hı -hı. E, sihirli filtre yapıyoruz. Ee, Zarastro söyler misin dediler. Ben de hay hay dedim. Ben de onlardan memnundum. Onlardan bizden. Bakalım nasıl söylüyorsun? Bir dinleyelim. Bir anons eder misin? Zarastro'nun bir aryasını çalmak istedi gönlü. Tamam peki. Hı -hı. Ee, o zaman e, Mert Er yükselden dinliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan Zarastro'nun birinci alyası. O iziz und Oziris. Tamam, dinliyorsun. <gülüyor> için insan sesi şöyle insanın yüreğinden bir çıkar bir yolculuk o boğazına gelir böyle dilinin arasından iki dudağın arasından çıkar ama gider karşındaki insanın kulaklarından içeri girip lap der, yüreğine oturur evet, çok... ee, insan sesi böyle bir şey bazı insan buna bir de ruhunu da katar sen bunlardan bir tanesi ruhunu da katıyorsun. Seni insan sesinden seni algılayabiliyor, gözünde de canlandırabiliyor. Öyle düşünüyorsanız ee, ne mutlu bana. Her canım. Şimdi senin sesin bas olarak evet. geçen bir ses. Evet. Ama peslerde sen daha farklısın. Hı. Sanki daha rahatsın. Onun için bu bir farklılığı bize anlatır mısın? ...bir basso profondo olayı nedir... ...onu bir anlatır mısın bize? Tizlerde zorlanıyor musun? Peslerde rahat olduğun kadar... ...ya da işte bunun kapasitesi... Hı hı. ...bilmeyene bir açıklama olarak... Evet. ...güzel olacak. Şimdi basso profondo denen... ...bas tarzı... ...bas register'ı diyelim... pesleri kuvvetli olan... ...bas anlamına gelir. Hı. Yani... Bazı baslar vardır basso baritono Hı -hı. denen Hı -hı. E, daha çok baritona yakınlardır ve e, tizleri de e, kuvvetlidir orta tonları iyidir ama pesleri çok fazla kuvvetli değildir. Hı -hı. E, basso profondolarsa tam tersi e, pes tonları Hı -hı. E, daha kuvvetlidir orta tonları iyidir Hı -hı. tiz e, tonları çok fazla kuvvetli değildir. Hı -hı. Ee, benim sesimde bu e, baso profondo hı. denen hı. E, ses tarzına giriyor. Yani konuşurken bile öyle maşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ama tizlerim çok kuvvetlidir. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben duymadım daha. <gülüyor> Sana evet, tizlerin duyabilecek şekilde seni kızdırmayalım. İlerleyen dakikalarda inşallah. <gülüyor> Şimdi e, <gülüyor> operalarda genelde e, kalın sesli karakterlere baktığımızda hı hı. bunların... Lider tipler, yönetici tipler ondan sonra ya da böyle şeytani tipler, hı hı. E, olumsuz tipler, kötü, evet, adamlar, kötü yani. adamlar yani. E, böyle bir e, ortalığı böyle bir kontrol edici, hı hı. işte hükmedici böyle her şeye sahiplenici, tepeden bakıcı bir hı. şeyleri var. Senin e, özünde var mıdır böyle bir şey yani huyun, karakterin? <gülüyor> Demek şeytani demiyorum sana ama mutlaka evet. içinde bir şeytani taraf olmalı insanın ki o sırasında o, o mef mefis dolu filan yapabilmenin yani. Şimdi şöyle hepimizin <gülüyor> içinde bir şeytan var zaten. <gülüyor> yani e, O bizi arada fiştekleyen, bizi <gülüyor> e, yolumuzdan çıkarmaya çalışan, e, kimi zaman uyduğumuz kimi zaman sen orada bekle ben <gülüyor> seni istemiyorum dediğimiz bir <gülüyor> <gülüyor> e, şeytanımız var zaten içimizde yaşayan. Ee, onun haricinde e, yani tabii ki bende de bir e, böyle hızırlık bir Hı. böyle yaramazlık e, olayları yok değil var tabii. evet yani o gözlerden belli oluyor zaten evet Hı. sağ ol Şarkı söylerken <gülüyor> sesinden de belli olacak büyük bir ihtimal e, olabilir Onu <gülüyor> olabilir <gülüyor> onun haricinde o kontrol e, şeyi ne derler e, insanı e, insanları kontrol eden çevreye hakim olmak isteyen e, ben de o da bir parça e, yani var bu, diyebiliriz bir sende belirleyici bir tip olarak görüyorum seni yani ne istediğini hem ne istediğini bilen hem de hı hı. şartları yaratan yani o ortama göre tabi değişiyor yani kime ortam var ki ben çok fazla konuşmayı böyle hı. öne çıkmayı sivrilmeyi sevmeyen bir hı. yapım var ama bazı ortam oluyor ki ya bir dakika şunu da hmm. ben bir hmm. e, antiparantez hmm. e, söyleyeyim diyorsunuz. O Ama zaman insanlar <gülüyor> genelde dinlerler hmm. sağ olsunlar Ama kendi yaşantının içinde planlı programlı bir e, tip olabilirsin. Evet. Yani, evet. <gülüyor> ben öyleyimdir. Her şeyi ben hazırlayacağım evet. detaylı programını yapacağım. Yapmadığım zaman böyle ortada kalacağım. Aynen gibi falan. aynen. Aynı Şimdi şey. burada bir güzel bir e, aryan daha var bu. O, Simon diye ben başlıyorum, sen devam ediyorsun. Evet, Simon Bocanegra e, operası. E, sevdiğim bir rol, Fiesco. Fiesco'nun ariyası, e, Il Lacerato Spirito. Tamam. Dinliyoruz asıl. Suarına. Son dönem bestecilerini almaya dikkat eder misin? Yapar mısın konserlerinde insanlar onları tanısın diye? Vallahi bugüne kadar hiç yapmadım. Öyle diyeyim. Yani son dönem dediğiniz herhalde yeni yetişmekte yeni, olan. Tabii yeni besteciler. Evet yani bugüne kadar hiç yapmadım. Çünkü onlar biraz daha nasıl diyeyim. ...teklifle oluyor. Besteci e, ...sizinle bir şekilde bağlantı kuruyor. Diyor ki... ...böyle Hı -hı. böyle bir parça yazdım. Hı -hı. E, bu parçayı seslendirir misin? Siz de... E, Hı -hı. ...bakıyorsunuz... ...programınıza. Hı -hı. Eğer uygun vakit varsa... ...kabul Hı -hı. ya da reddediyorsunuz. Yani Hı -hı. size kalmış bir şey. E, öyle bir teklif gelmedi şimdiye kadar. Hı -hı. E, o yüzden de çok... E, sen kendim kendi, kend, kendi başına böyle bir yeni besteci seçip şeyini parçasını söylemeye hmm. kalksan bunun telifi mi var? Ondan izin mi almak gerekiyor? Hmm. Vallahi o besteden para kazanamazsınız bildiğim kadarıyla. Anlat. Yani o besteyi tabii ki söyleyebilirsiniz ama hı hı. ondan para kazan kazanamazsınız. Hatta biz okulda. Türk beslecileri dersimiz vardı bizim hmm. e, o esnada e, kimi beslecilerin Bu yıl sonunda yaptığımız hmm. Türk bestecileri konserinde hmm. kendi parçalarının söylenmesini istemedikleri Daha doğrusu parçalarından telif talep ettiklerini hmm. e, öyle de bir şey var. hocalarımız bize söylemişti hmm. zamanında tamam. Evet. Ee, şöyle Hı -hı. söyleyelim o zaman e, şimdi bir repertuar oluştururken e, demin söylediğin gibi e, söyle, yani 15 sene söylediğinde Hı -hı. sonra söylemen gereken parçayı koymuyorsun ama kendi Hı -hı. zaman diliminde sesinin uygun olduğu bir e, şey, repertuarın içine neleri Hı -hı. koymayı seviyorsun? Ne tür eserler koymayı seviyorsun? E, yani lead tarzımı, ondan sonra illa opera aryaları mı? E, e, Valla benim leadle pek aram olamadı Hı -hı. E, benim eksikliğim Hı -hı. E, yani e, severim aslında dinlemeyi çok Hı -hı. E, huzur vericidir Hı -hı. vesairedir ama e, çok aram olmadı leadle çünkü e, biraz da İtalyan tınılayan bir ses tonum var diyelim yani Anladım. bunun <gülüyor> bir e, ayrımı vardır o daha çok e, Lead söyleyeceksem de genelde Rus leadlerini hmm. e, tercih etmişimdir ve e, tabi profesyonel hayatta çok fazla leadle hmm. e, henüz hmm. haşır neşir olamadım daha hmm. o mertebe erişemedim çünkü lead söylemek ayrı bir e, ustalık gerektiren. Ama o kadar e, gençsin ki, daha o kadar başındasın ki. <gülüyor> e, evet ama yani e, kendine o kadar ileride, haksızlık etme. İleride yani. inşallah. i̇nşallah. E, Çünkü e, evet, Rus Eko sesine daha uygun doğrudur. Evet. E, şimdi benim sevdiğim bir şey var, a, Arya var burada, Mephistopheles'ten. Hı hı. Şimdi bunu bir, bir anlasana bana. Bu, bu, bu, bu, bu çok tatlı bir şey. Bu, evet. Çok hoş bir şey. E, şimdi e, İki tane besteci var. Aslında çok besteci var da bu hı hı. şeytan karakterini, Mephisto'yla karakterini irdeleyen. Hı hı. Ama en önemlileri Guno hı hı. ve Boyto. Guno'nun operası Faust ismi. Goethe'nin Faust'unu konu alan. Ee, aynı şekilde ki de e, aynı hmm. konu üzerine işleniyor. Fakat Boyton'unkinin ismi Mephistophel'e. Hmm. Ee, Faust değil. Faust değil <gülüyor> Mephistophel'e. Ee, ana karakter e, Mephistophel'e hmm. ee, bu operada. Ee, o da e, Gunnar'ın kitabı bilindiği üzere Fransızca Mephistophel'e olan. Hmm. Yani Boyton'un eseri İtalyanca yazılmış İtalyanca. bir eser. Hmm. Ee, kendi sesime de çok daha yakın bulduğum e, e. bir eserdir. Ha, ha. Çok eğlenerek söylediğim. Çok... <gülüyor> e, e, yani orada çünkü diyor ki Arya'da. E, Tanrı ne ki diyor. E, burada diyor şeytan dururken. E, tamam gökleri yerleri yaratmış olabilir. Hı -hı. <gülüyor> Ama e, burada şeytan da var. Evet. kendini e, şey yapıyor anlatıyor aslında hmm. e, o yüzden çok severek söylediğim ve e, çok eğlenceli ve etkileyici evet. e, eğer ki bir dinleti yapıyorsanız jüriyi etkileyen e, eğer ki bir e, konser yapıyorsanız seyirciyi e, etkileyen bir aria alışılagelmişin evet, evet dışında tabii bir. o ıslığı çaldı mı herkes peşinden gelirse <gülüyor> <gülüyor> <Aynen gülüyor> din, dinleyelim ama çok güzel evet. bekliyoruz dinliyoruz Thank <laughs> you. Hiç beceremediğim... ...ama hep de imrendiğim şeydi ıslık çalmak. <gülüyor> e çünkü neden biliyor musun? <gülüyor> Babamın çocuk olduğu dönemlerde... <gülüyor> ...bir kere çok ayıpmış. Ciknet çiğnemek gibi. <gülüyor> çok ayıp. Ondan sonra babam... ...ıslık çalmasını öğrenememiş. İmrenirdi de, özenirdi de... böyle <gülüyor> ...bir şeyler yapardı, <gülüyor> beceremezdi. Dolayısıyla biz de öğrenemedik. Ama <gülüyor> <gülüyor> yani... ...süper sahnede bu kadar güzel ıslık çalabiliyorsa... Evet, herkes hayret ediyor nasıl böyle yapabiliyorsun diye. Değişik melodilerde çalabiliyorum işin şeyi o. Yani hmm. sadece bu şekilde değil, farklı melodik şekilde ıslık. melodik parçaya uydurabiliyorum o çok eğlenceli oluyor. Şimdi Mert'ciğim insanın müziğin içinde olduğu süreç içinde dönem dönem yaşamına belirli besteciler girer. Belirli bestecilerle tanışır. Ondan sonra sanki o besteciler onu esir de alırlar belirli bir dönem. Ama 10 hmm. e, senelik, 15 senelik periyotların içinde hmm. tabii bu besteciler değişebilir. E, çünkü insan e, kendi karakter yapısı değişebilir. Hmm. İnsan gelişir. Evet. E, eskiden e, ona yakın gelmeyen bir besteci daha sonraki dönemlerde hmm. ona yakın gelebilir. Hmm. Ben senin kayıtlarını dinlediğim zaman bir şey fark ettim. Senin için verdi sanki bir ayrı bir önem taşıyor şu aralar. 10 sene sonra bana bambaşka bir bestecisi canlı hissediyorum ama şu aşamada kendine en yakın hissettiğin verdi midir yoksa? Evet doğru tahmin etmişsiniz hmm. verdi. Ee, yani benim için evet e, Önemli bir besteci Çünkü e, birincisi Verdi'nin e, Konuları çok e, Günümüz konuları hı hı. E, İkincisi Verdi e, Shakespeare gibi diyorsun Evet hı hı. Aynen, aynen o şekilde e, Zaten Shakespeare'den de e, Aldığı Metinini e, hı hı. Aldığı oyunları var operaları var. Ee, onun haricinde e, pes seslere çok önem veren bir besteci hmm. e, verdi. E, baritonları çok e, şeydir. Yani e, neredeyse bütün ünlü operalarının hmm. başrolleri hep baritondur. Hmm. Hmm. E, onun haricinde hmm. tabi basları da e, bas ve hmm. baritonlar yani koyu hmm. Hmm. E, sesleri çok seven onunlar hmm. için e, hmm. çok güzel arayalar yazmış hmm. Hmm. E, bir besteci. O yüzden Evet, bu e, dilimde hayatım bu diliminde, Tabii. evet e, verdi önemli bir yerde Çünkü benim için. Çünkü insan gelişim gösterdikçe e, o. Besteciye başkalarını da ekleyebiliyor. Evet. Çünkü farklı yönlerine hitap edecek besteciler şimdi senin ileriki yaşında. Tabii ki bir de. Ver, ee... Verdi'nin bile konumu değişecek. Yani o güzelliği yerinde kalır da e, özde ama belki bakış açın değişebilir Hı -hı. ona. Şimdi e, sesin gidişatıyla da Hı -hı. çok önemli e, ilişkisi var. Tamam. E, yani sizin sesiniz hangi besteciye uyuyor? Hı -hı. Mesela kimi basların ki e, Rossini'ye çok uygundur. Evet. E kimin ki Rus repertuarına? Hmm. Wagner'e çok uygun <gülüyor> sesler vardır. Kadın ee, seslerinde de öyleti. Aynı mi? şekilde i̇şte, tabii Tuchini ki. sesi, Verdi tabii, sesi tabii. falan, ee, sesi. Evet, o yüzden hmm. e, siz eğer ki keşfettiyseniz hangi besteciye ee, Hı -hı. yakın olduğunuzu tabii Hı -hı. ki onun e, yoluna biraz daha kendinizi kanalize ediyorsunuz söyledi şimdi burada iki <gülüyor> tane bende e, verdi kaydımız var onların evet. içinde onları mutlaka dinletmek istiyorum onu onu dinlettikten sonra daha fazla sohbet edersek zamanımızı filan ayarlayalım diye bir telaşım aynen, var aynen. Hı, esas en çok <gülüyor> oynamak istediğim bir rol var senin evet e, Macbeth ee, Macbeth operası öyle hmm. diyeyim Banko hmm. e, karakteri orada çok hmm. e, oynamak istediğim, hmm. sahnede canlandırmak istediğim hmm. bir karakterdir. O zaman Banko'nun Aryasını getirmişim bana bir evet. anonsette dinliyor o mu? Tamam, ee, Cüzebve Verde'nin e, Macbeth e, operasından Banko'nun Aryas'ı diyoruz. Dinliyoruz. Verdi. Verdi. Verdi çocuksun sen verdi. şu ara Evet. evet, evet. Arada. Çok, çok güzel aslında. Ee, senin ruhuna hitap ediyor verdi. O belli. Evet. Ee, sevgili dinleyiciler bir görseniz o kendini dinlerken yüzünün ifadesi bile de değişti. Evet. Şimdi çok fazla, <gülüyor> he, çok fazla arayı açmayalım dedim. Bir verdiğimiz daha var. Ee, bir Atilla Operası'ndan da bir arya evet. var. O konuda da bize evet. birazcık bilgi verirsen. Attila herkesin bildiği gibi bir komutan, bir imparator. Burada gördüğü bir rüyadan uyanıyor. Yanında yardımcısı ona işte rüyasını anlatıyor. Ve ileride yapacağı şeylerden bahsediyor, planlarından bahsediyor. Bu da önemli bazı literatürünün önemli evet. e, rollerinden bir tanesi evet. e, bu da çok güzel evet güzel güzel a bir verdi evet. parçası diye. öyle bunu da dinliyoruz Hı -hı. o zaman. Tamam. güzel ki duygulandırdın beni hmm, ben böyle şey oluyorum genelde gözlerim kızarır böyle evet. içim tahaf olur filan ama hmm, senin ilerisi gelebileceğin yerleri düşündüm birden de o i̇nşallah, etkiledi beni inşallah Canım. <gülüyor> ileriye dönük mutlaka bir düşündüğüm bir şeyler vardır şu anda yaptığının dışında kendini hmm. farklı boyuta taşıyabilecek ee, hem onları böyle bir kısaca kapanıştan hmm. evvel alayım senden bir de hmm. e, bir genç şu an talebe değilsin artık hmm. ama e, yetişkin bir konser var mezunu hmm. olarak e, karşılaştığın sorunları ikiçu hmm. özetler misin bana Tabii. o zaman çok hızlı konuşmam lazım Şu evet, anda evet. başlıyorum hemen evet, evet, evet, evet. Evet, evet, evet, evet. <gülüyor> O kadar çok sorum var ki Çünkü evet. yani bir şancı olarak Karşılaşılan evet. e, İlk önce planlardan bahsedeyim. planlar e, Şimdi önümüzdeki sezon Dediğim gibi e, şey var Artık bu sezon oldu 2012 sezonu Zarastro söyleyeceğim e, Yine 2012'de e, Mart ayında e, Trieste Verdi Hı. tiyatrosuyla ee, La Bohème Hı. Collin e, söyleyeceğim umuyorum Hı. daha kesinleşmemekle birlikte. Akal konu sana ee, uyar ama evet, güzel bir çok rol. Çok güzel <gülüyor> rol. Ee, yine aynı şekilde tesadüf bir kollin daha e, farklı bir e, şirketten. Diyeyim. Bu tek bir opera evi değil farklı opera evlerinde yapılacak. Bir şirketten yine bir Colin e, teklifi geldi onu da değerlendirdim işte provaları başladı hı hı. E, provaları yaptık. Ee, yine devam edecek Ocak ayının içinde provalar. O da önümüzdeki e, aylarda belli olacak kesinleşecek. Ay seni sahnede görmek isteriz aslında. Vallahi inşallah değil keşke. Değil ee, çok ben de isterim Ama Türkiye'de olmaması. sahne almanız biraz zor gibi geliyor bana. Neden? Evet, o, o, o da bir, bir acayip bir prosedürü evet, var onun. Buradan çok güzel e, problemlere bağlamış oluyoruz. E, <gülüyor> çok güzel bir bağlantı oldu. E, problemler tabii yani konservatuvardan mezun olduktan sonra e, girebileceğiniz tek kapı e, devlet kapısı. E, yani tabii hmm. mezun olup da gideyim ben işte e, bilmem ne holdingde hmm. e, işte hmm. şey yapayım. Hmm. E, müdür olayım gibi hmm. bir olayınız yok tabii ki. Yani yapacağınız tek şey opera. E, operadan, konservatuvardan mezun olunca. O yüzden operayı yapan tek kurum olan hmm. e, şeyle e, devletle hmm. e, aranızı İyi tutmanız lazım. Bunun haricinde yani insanların tabii ki kadro açmalarını beklemeniz lazım. Hmm. Bu kadro tabii iki dudağın arasında olan bir şey ama gelmeyince de gelmiyor işte. Yani hmm. benim gibi yüzlerce diyeyim yani belki bini bulmuştur sayısı kadro hala bekleyen ve konservatörden mezun olup e, gidip, gidip de kebapçıda e, evet. garsonluk yapamayacak olan hmm. e, binlerce opera sanatçısı hmm. e, şu an maalesef beklemedi. Anladım. En büyük sorunumuz bu. Ondan hmm. sonrakiler mesleğin getirdiği şeyler tamam. onlar zaten olur. Onlar zaten olur. Onlar bir şekilde hmm. üstesinden Can, geliniyor. Çok teşekkür ediyorum programa katıldığınız için. Ben çok teşekkür ederim. Güzel sesinde bizleri etkiledin. Kendini olun, anlattın. Evet bir bas sesle ilgili bize bilgiler verdin. Dolayısıyla programın içinde başka bir konuda bizi aydınlattın. Hmm. Bu da programı zenginleştirdi. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ee, ediyorum Zeynep yani Hanım. Dediğim gibi gene seni sahnede görmek ve Normal çıplak gözle evet. televizyon falan çıplak evet. gözlü seni bir izlemek isteriz. İnşallah, Ondan alalım. sonra Nerede. da bir sıkıcı kucaklarım seni herhalde. Ondan <gülüyor> sağ sonra, ağlamaktan fırsat bulursam. <gülüyor> <gülüyor> sevgili dinleyiciler bu aralar size böyle üst üste birkaç tane değerli genç yeteneğimizi tanıttım. Zira bunu geçen haftada dediğim gibi görev bildim. Görev diyorum çünkü bu gençler bilinmeyi, tanınmayı ve düşünülmesini gerçekten hak ediyorlar. İsimlerini hatırlamanızı istiyorum, konserlerine gitmenizi istiyorum. Ancak o zaman onların ne kadar iyi olduğunu fark edebileceksiniz. Onlara yapılacak en güzel destek onlara konser olanakları sağlamakla olacaktır. Salonlarımızı onlara açalım. Bize başvurduklarında yolun başında olan bir müzisyene daha önce hangi salonda çaldığınız gibi anlamsız sorular sormayalım. Zira bir müzisyen konser verdikçe portföyüne salona da ekleyebilir. Bunun gibi birçok şey var gençlerle ilgili. Lütfen gençlere gereken ilgiyi hep birlikte gösterelim istiyorum haftaya buluşana dek sevgiyle müzikle dinlediğinizi duyarak, duyduğunuzu hissederek, hissettiğinizi yaşayarak benimle kalın diliyorum. Bana notalarla sohbet et.cime.com adresinden ulaşabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Notalarla sohbet Açıklamalı ve Karşılaştırmalı bir klasik müzik programı. Hazırlayan ve sunan, Zerhan Gökpınar <gülüyor>